10 sene önce bir birine borcum vardı diyor, ödeyememiştim. O zamanki maaşım 1000 liraydı şimdiki paraya göre. 1000 liraydı, borcum da 1000 liraydı diyor. Şu an maaşım 2000 lira. Şimdi ben götürüp 2000 lira versem, yani, borcum 1000 liraydı, 2000 lira versem acaba faize girer mi? Girmez. Yani 2000 lira verirse, demek ki 10 senede %100'lük bir enflasyon meydana gelmiş demektir. Yani hı hı. onun anlamı eğer böyleyse. Yani kendiliğinden zaten götürüp 2000 lira verdiyse o faiz olmaz. Faiz olması için şöyle olur faiz. Yani faizi herhalde biz çok iyi bilemiyoruz. Defalarca biz açıkladık ama bu tamamen faiz hani işte borç faizi, ödünç faizi gibi kısımları var ama yani ribel fazl, ribel nesi, hmm. Arapça tabiriyle. Şimdi mesela borç faizinde benim paraya ihtiyacım var. Tamam mı? geliyorum sizden, söz gelimi 10 bin lira istiyorum. Diyorum ki ben bunu bir sene sonra size ödeyeceğim. Tamam ben size 10 bin lira veririm ama bir Hı -hı. sene sonra 11 bin lira alırım dediğimde ben de kabul ettiğim zaman ikimiz 10 bin lira üzerinden bir senelik vadede bin lira faiz alma verme antlaşması yani sözleşmesi yapmış oluyoruz. İşte o bin lira fazla faizdir. Ama böyle olmasa da ben sizden 10 bin lira alsam işte ödünç bana verseniz ben de bir sene kullandıktan sonra getirdi arkadaşım al kardeşim, şu 10 bin lira aldığım para teşekkür ederiz şu da bin lirayı size veriyorum teşekkür ederim Buna kendinize bir takım elbise alın mesela desem yani önceden bir faiz sözleşmesi yapmadan böyle bir de tahammül oluşmadan kendiliğimden kalkıp fazla verdiğim zaman Hediye bu faiz olmaz kadar, bunun şeyi var dayanakları var. Mesela e, Peygamberimiz zamanında zekat şeyle ilgili mesela hayvan zekatı verecek Diyelim ki iki yaşlı e, bir zekat e, borcu var mesela. Bunu iki yaş değil de iki yaşlı yok üç yaşlı. Üç yaşlı verin diyor Peygamberimiz mesela. Yani halbuki iki yaşla üç yaş arasında fiyat farkı hı hı. var. Yani o fazlalık kendiliğinden verilen fazlalık şey değildir. Faiz değildir. Ama böyle bir tamir oluşuyorsa ben size 10 bin lira verirken nasıl olsa bana 11 bin lira gelecek diye bir beklenti içindeysem ve dedim ki benim yaşadığım ülkede uygulama böyleyse yani tahammül hale geldiyse buna evet diyemeyiz. Çünkü orada bir zımnan, bir anlaşma var. Hmm. 10 bin verdim, 11 bin gelecek şeyi var. Ama böyle değil de mesela bu soruyu soran kardeşimizin ifade ettiği gibi, evet. ben adamdan bin lira aldım, işte 10 senedir de adam o parasını vermedim. Belki adam bu binleri lirayı çalıştıracaktı. Beş lira yapacaktı. O zaman benim maaşım bin liraydı. E, borç aldığım zaman şimdi iki bin lir oldu. Demek ki bunun karşılığı iki bin lira de deyip kendilerine iki bin lira verirse kesinlikle faiz olmaz. Evet.